Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü'nü Muhammed. Bugün inşallah konumuz namazı huşk ile kılmanın fazileti ve alametleri. Namaz dinin direği, özü Bir binanın direkleri sağın olmazsa, öbürüne hafif sarsıntıda çeker giden oturuyorlar. Namada dinin direği olmuş oluyor. Eğer namaz güzel olmazsa bu kişinin dini Allah korusun bu hafif sarsıntıda çeker giden oturuyorlar. Fakat namazın da namaz olması gerekiyor ama. Yani kılı vereyim baştan sığma değil. Araya verme değil. Ya yani namazın önemini bilme gerekiyor. Bizim Mevla Bülü Kur'an-ı de Mümin suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim Kad evlehal müminin Kad evlehal müminun. Kad kelimesi şiir-i önüne gelince mutlaka anlamına geliyor, kişi anlamına geliyor böyle. Buyurun Mevlamız. Kad eflaha, muhakkak ki felaha buldu. Buradaki eflahanın da hemzesi duğul için. Yani felaha dahil olduğu karı kavuş anlamına geliyor. Nedir felaha? Korktundan kurtulup, ümidine kavuşma. Yalnız kurtuluş felaha değil. Mesela bir savaştan kaçar insan, Ölümden kurtulur anında. Kurtulur. Ama felak kavuşmayacak sürülüyor. İnsan derdine evinden kaçtı. tam ev yıkıldı. Bu felak değil böyle. dedir felak. Korktuğundan kurtulup, ümidine kavuşma. Bu nedir aslı anlamı? Arat aleminde cehennemden kurtulma sıra geçip, cennete, cemalullah'a kavuşmak o zaman bu nedir? Fela kumteremdir. Vela büyülüyor, fela kavuştu. Kimler? el minun müminler. Hangi müminler? Hepsi mi? Bir muhteremdir. Müminin fasık var, müminin müttekü var böyle. Burada lam-tarif var. El-Mü'nün, lam-tarif var. Dört anlama geliyor. Buradaki cinsin değil, adişin. Yani şu vasıflı haş olanlar onlar bırak konuştu. Her ümmi diyeyim bu midir Elhamdülillah? Allah inandır Diğer inanır. Diye inanır. Onlar kendine haramda kollayanlar derler. Namaz namaz olmaz böyle. Kimler bunlar? Ellediğine <gülüyor> hum. Onlar işte onlar öyle müminler ki fi salatihin namazlarında haşiyun huşu edicilerdir. Böyle böyle böyle. Evet, fela kavuştu. Elhamdülillah sıratı kesildi, geçti. Keser maaşları verdi. Cennetten kurtuldu. Ama boşta kalmadı. Boşta kalmadı. Cennette, cemurla kavuştu. Kimler bunlar? Namazlarını huşu ile kılanlar. Demek ki her namaz kılan da hem böyle kurtulan bir muhtemel. Demem kurtulanıyor. Yani evveli kimiminden cehette giremiyor derim derim. Peki hushu ne şimdi? Hushu ne hasiyetten geliyor, korku anlamına gelir. Allah korkusuyla caleş Namazı kılma. Bunun da iki alameti vardır. Bir bedene yansıyan huşu, bir de kalpteki huşu gelir böyle. Bedene yansıyan huşu. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri, Meşrik Oturuk Esnafınlar beraber biri namaza geliyor. Meşrik namazı kılıyor kenarda. Fakat namazını kılarken sakın da bir şey oynuyor şeydir. Sakın bir şey yapıyor böyle. Yaklaştığında bir şey yapıyor böyle şey. Bu da Ali Samadretleri. Haşya kalbi haza, haşya cevari hu. Hazreti Tirmizi'de. Haşya kalbi haza. haza. Şunun kalbinde haşya huşu olsaydı, korku olsaydı, haşya cevari hu. Onun ağzaları da Huşu olurdu böyle. Demek ki kalpte kimsenin huşu varsa, Allah korkusu varsa, korku genelde iyi bir şey değil muhteremdir. Ancak Allah korkusu, onun makam vardır. Evliya makamı var Evliya makamı, Allah korkusu bile. Allah'tan korkma cenecim, titreme böyle muhtemelen. hazamet ilahi İlahi muhteremdir. Mühterem-i Maliki muhteremdir. O her şeyi oluver muhteremdir. Yerce parampoşa bir anda hatıra, hatıra, hatıra. Her yerin emri hükmünde. Ence Allah'ın korkan peygamberdir. <gülüyor> en iyi bilen Meyla Hazretleri. İşte bu Aleyhisselam Hazretleri, eğer şunu kalbinde haşyet olsaydı onun cevah-i elinde sakanda bu İsrail'den yansıdı mutlaka. Bir insan namazı iken eriniyor, geriniyor, zorlu olmadan öptüme kalkıyor, göz huşuna sağa sola bakılıyor. Bunda huşu yok mu muhtemelen? yok muhtemelenler. Evet. Gaflet. Evet. Gaflet vallahi. Yani Allah'a göre demiş, namaza girmiş ama Allah'ın büyüdüğü karşısında erinemiş o beden. Namazın girişi tekbir. Tekbir demler. Fars bu Fars. Adı İftitaat Tekbiri. Bir adı. İftitaat. İftitaat açış kredi. Kütuhat Tekbiri. Neyi açıyor? Alemin gaydi açmıyordu. Namaz müminler miracı. Yani miracı anahtarı bu tekbir. Allah Ekber, en büyük Allah deyince o anda her şeyi namaz gerekiyor. Her şey. Dil bunu söylüyor derken, kalbin bunu onaylanması gerekiyor. Allahu Ekber. Sonra, kalpleri huşu ettirenler, Allah korkusu ile. Yani, sanki kişi mahşerdeyiz o anda. Hesaba çekilmek üzereyiz. Ameliyatörü dağılacak, vizan kurulacak... Güneşin altında buram buram terliyor muhtemelen. Ayaklar üzerine insan, cin, hayvan, şeytan, melefif sordu. Sağsı olmuşlar. Kimse çırp diyemiyor muhtemelen. İlla hem sağa. Ancak <gülüyor> melefes bile. Çırp böyle. Kurtan'daki kuzuya bak mı muhtemelen böyle. Ana kızını gör mühtemelen böyle. Kesin bir şey göremiyor. Nefsi, nefsi olan bahşe gündeyse sanki namaz muhtemelen. Kıyan bu mu? Anlamı bu böyle. Bahşediz bile. Yine Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Taha suresinde, Ekümüs salate li vikri, Mevlamı'ya bak. Ekümüs salate, es-salah. O namazı kıl, Mevlam buyuruyor. Namazı kıl. Ne işi? Hikmeti ne? Sebebini, namazın ne? Anlamı, hikmeti, sırrı, namazın biz Buradaki buna işte. lamste. Lam. Pa, plan var burada. Liye ki. Lam ile diyor 뭐야. Lamı ta'lilin buna. İlletik bu sebepler? Bir hikmeti. Biz ikriye, ela beni hatırlaman için namazı kıl. Yine hatırlaman için namazı kıl. Der. Buradaki lam lamı ta'lilden, illetik midir bu? Namazın be. Niye namaz kılıyoruz? Hikmetine. Allah'ı hatırlamak hatırlamak hatırlamadır. Dünyadan kopma, işten kopma, yatahtan kalkma, uykudan uyanma, her şeyi terk etme, yine bir melekleşme hatırlamadır. Melekleşme böyle. Tekbirin bir adı da, ilk bir adı da, tekbir tahrime, haram kılan tekbir, tekbir-i tekbir tahrim, haram kılan tekbir. Neyi haram kılıyor? Ama az önce, Konuşmak helal oldu. Gelmek helal oldu. Yemek şükür helal oldu. Ama namaza gelince artık bunlar haram muhtemelenler. Allahu Ekber. Haramla başımazlar. Namazla başlar ameller. Neden? İnsan bir evde namazla melekleşiyor, melekleşiyor insan. Melek olursun namazla. Allah'a kul teşhim oluyor. Allah'a el bağladı. Güne güne di. büktü. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulun Rabbim diyor. Ben senin kulun beni. Kulluk muhtemelen. El bağlama bile El bağlama, bu neyme? Allah'a giren bir geleceği aleve İşte bu nedir? Kulu, kulun Allah hatırlaması. Yalnız namazda bu, namazda. Oruçluyor mu bu? Kişi oruçluyken, Konuşur, gezer, tozar, yatır, her şeyi yapabilir. Terimler. Haber dinler, gazete okur. Uruşlu kişi, uruşlu mu terimler? Uruşlu olmazlar tabii böyle. Tabii tek falan biraz farklı ama uruşlu kişi, uruşluyken, uruşluyken, gezer, tozar, cenaze gider, hastaya gider, her yere gider. Yalnız bir iş şey yoksa bu terimler. Haç yolunda bile insan konuşur, gezer. Hatta Tavahta bile konuşsa namazı, Tavahta bozul muhtemelen bak. Yani Tavahta bir kişi konuşsa, konuşsa Tavahta bile, olur yani dostunu gördü, ababını gördü, sen nereye geldin, nereden geldin? Konuşabilir muhtemelen. Yani Tavahta zararı var. Arafat, Haccin özü, nümesi hac, Tavuk Arafat. Kişi i̇şte Arafat ki oturur, çayını demler, yemeğine yer, konuşur sonra da mı tabakı veriyor? Arafat'ta bile mı tabakı başka mı? Tevkı? Ama namaz farklı okuyor namaz Allah'a şey yapmaz ben. Namaz ise işte bakır namaz böyle. Ekber el kaldırılıyor elini tersiyle atıyor dünyaya geriye. Bak Allah-u dünyaya, atar dünya. Bitti dünyası böyle. El baladı. bu tekbir edilir. tekbir tahrim. Haramlar başlattılar. Bir şey yiyemez. Ağzına kalan ne ol kadar bir şey yutarsa namazım olur muhtemelen. Ağızda kalan bir şey yutarsa muhtemelen. Bir şey yiyemez, içemez, Sağa sola bakamaz, erinemez, gerinemez. Kaşına mı, kaşına mı bu şekilde. Bildiğin mütevelli berede bir muhterem zat var muhterimler, çok muhterem. Osman Efendi diye. Annesi Konyalı, babası Buhari, Rafa Hazretleri. Mülemai ağabeylerinden, Evlilullah'tan, Rebizat Muhtaray'a yani. böyle. Her aşağıda sohbet yapar, evinde yapar sohbetini. Tabi buna bazı soru sorarlardı, sahabetten sonra da. Bir gün biri şöyle bir soru sordu Osman Efendi'ye. Hocam dedi, namaz eken bazı birerime kaşınıyor, e, kaşımam bir zararı var mı acaba? Sordu. Hemen cevap vermedi bu böyle. Önce soruyu soran kişiye bakar, onun malimi durumuna göre ona cevap verirdi. İkna ederek böyle, örnek vererek kalması işine. Dedi ki o soruyu soran kişiye gençti. Bizim zamanında dedi, askerde dedi, bir emir vardı böyle, hazır ol diye, komut vardı böyle. E, hazır ol diye eminim. Gene var mı bu? Var hocam. Ne anlamı geliyor bu? İşte komut, hazır ol, ol dedi mi? Kimse kımdaya almasın. Kimse kımdaya almasın. Peki onda bir yere kaçırsan, kaçıyamazsın. Sine kısırsan, kovamazsın seni. Şunu yapam, yapamazsın böylece. Öyle mi öyle? Bak yavrum dedi böyle ya. Allah'ın komutu var dedi. Allahü Ekber. O ilahi komut. Komut böyle Ama da de böyle, böyle. böyle. böyle. karşıya onbaşı yok, yüzbaşı yok karşıya. Allah uyundasın böyle. böyle. Ona göre de devranı. Böyle böyle. Dikkat etmeye gerek böyle, yani kolay kolay böyle kaşınmamak, koflamamak, boşuna ürtünmek temzuluğunu kalmadan, ve göz secde mahallede geçmemesi gerekiyor. Neden gelirse alnı secde ediyor. Ancak göz orada bakması gerekiyor. Hayat böyle böyle. Demek ki namazın farklı özelliği var. Nedir bu? Uğuşlu insan yatar, uyur, konuşur, her şey yapabilir. Kişi yolunda her şey yapabilir. Arafatı yapabilir. Ama namazda riva, var, lezikri. Bir Allah huzurunda hatta Allah hata verir. Hatta Peki ama aklımıza bir şey gelir namazda. Geliyor mu? Geliyor muhteremler. Bir hocanın biri demiş ki talebelerine din hocası da böyle medese hocalarından demiş ki talebelerine kim demiş iki rekat namaz kılarsa aklına diyen bir şey gelmeden. O bir değere vereceğim. Kim karışsa. Her konuda kegiz vereceğim. Tabii duruyorlar, önlerine sıkran, mukal ama elde olmadan tabii nefis ruh olgunlaşmayınca. İnsana nüme zamanı olmayınca insanlar elde olmadan nefis baskı yapar. Şeytan karşı şeytan meleder, akla bir şey girer böyle. Kimsenin aklına bir şey geliyor. İş en iyi biri varmış. En tek var. o keni. Allah veriyor, veriyor, veriyor. Ama sonunda bir kere gelecek, aklına geliyor. Acaba <gülüyor> o şey ne diyecek? Hayır, öyle değil. soruyor. Yani kim ona böyle namaz kıldı? Kılamadı. Sen diyor ona sen iki kere, iki kere aklına geliyor. Acaba ne diyecek, söylecek belki orada. Peki ne yapalım muhteremler? Aslında çok kolay muhteremler. İmanımız kamil olsa, Allah bizi gönlü kapsasa böyle, ruhumuzu kapsasa böyle, Allah bizi her bir aşsa, bir duruma gerek yok muhteremler. Bir evliya sormuşlar, aman hocam, evliya Allah dostu, Allah ve yanan kişi, Allah aşıkı, ona sormuşlar, hocam mümkünçler namazlar, aklına bir şey geliyor mu? Ne namazda, namaz dışında. Hakkı bizi kendinize bak. Biz Namazın dışında bile hep Allah huzurunda ondan böyle. Dönüllerim var. İşini yaparken de, yürürken de, tarzı ekleyen, biçerken de, direkçen başlarında hep Allah zirve batır. Allah, Allah, Allah. Ya. La ila illallah. Ya da tevkür de var, Tefekkür vardır elbette. Şimdi bu Ali Şah Hazretleri muterimler saliye kemerli usalliye, saliye esas namaz kılmış. kemer reetimli usalliye. Bakın ben nasıl namaz kılıyorum bunu görün ben namaz kılıyorum. Ben nasıl namaz kılıyorsam. Kemar rey gördüğünüz gibi. O burada gördüğünüz gibi. Kemar rey tumurid kaf dışı mı? Rey ni? Beni gördüğünüz gibi. Kim bu adamın adı? Bu alim adam namazı benim gibi kıldıymıyor. Bakın bakın terhanda. Bakın terhanda. Resulullah eshabın benim gibi namaz kılıyormu? Benim gördüğünüz gibi namaz kılıyormu? Gördüğünüz gibi. Neyse görünüyor, dışı görün peygamber. İslam'ı görün mühtemelen. Tabi hüsnü, aleyh, namazı. Mühtemelen. Namazı muhtemelen. Arştak, ferşte muhtemelen. Allah'a de yanıyorsun, gönlün Beni gördüğünüz gibi dışım mı gördüğünüz gibi namazı kılmıyor. Peygamberimizin namazı muhtemelen. Nasıldır? Bir örnek vereyim. Bir gün i̇bn Abbas Hazretleri, i̇bn Abbas Hazretleri, Allah'ın hazretleri. Peygamber'in amcasının oğlu oluyor bu. Abbas'ın oğlu yani böyle. Onun tezisi Hazreti Meymune Peygamber'in zevciye tarihsiydi. Tezisi meymu'n Hazretleri. Hazreti İbni Abbas küçükken tezisi evinde kalmaya gelmiş yatmaya. Oysa şu oldu o oraya geliyor. Yürü İbni Hazreti buyuruyor. Yattı uyuyorum diyor. Uyandım battım diyor. Resulullah kalkmış, namaz kılıyor gece diyor. Bütün günah bağışlandığı halde olmuş olacak. Gün üzeri cihat, gün üzeri tebliğ, gün üzeri hizmet muhtemelenler. Din için çırpma böyle böyle. Ümmeti kurtarmak için böyle canını veren peygamber, bizi rahat etmiyor zaman böyle. Genel namaz da böyle. Resulullah alışanları namazı görünce diyor, uyuyamadım, kalktım, abdest aldım diyor. Gittim Telegramın sonuna durdum böyle diyor. Çürdü böyle. Telegramı aldı diye beni sana geçirdim bu tam böyle. Sana geçirdi böyle. Hani tek olacağım sadıma geleceğim tamam bunda. Acaba bunlar böyle. Yusuflu diyor elhamdan sonra diyor okumaya başladı diyor. Okudu okudu okuyu uzadı okur ki diyor artık yoruldum yok mu Yani çürük genç çürük artık yoruldum mu hemler? Yoruldum. Ben. Artık namazı bozmaya karar verdim Okuyan okunan böyle bak böyle. Peygamber namazı baktık muhteremler. Bu kendi kılarken böyle. Cemaate indikten böyle. Kendi kılarken böyle muhteremlere böyle. Peygamberimizin kıraatına bakıldığı okumasına bu namazıdaki muhteremler. Hadeş-i Kiret Pirmizi'de, Hakim'de, Megami'de. Kan yaptığı kıratıyor <gülüyor> ayet ayetten. Ali sana okurken her ayet başına dururdu. <gülüyor> Elhamdülillah Rabb alami süme yakıfe. Eğer başını Fatiha'ya Elhamdülillah Rabbil alami diyor süme yakıfe biraz duruyor. <gülüyor> el Rahman el Rahim süme yakıfe. Böyle duradı mıdır Peygamberimiz'in kıraatı okurken sahabeler her heceyi, harfleri sayacak kadar yavaş okur muhtemelen böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Muhtemelen der. Oluyor namazlarımız? Hele teravih namazları Allah korusun. Allah versin muhtemelen böyle. Teravih namazı Patır kötüle böyle. Evetim, bizim hoca bin deferce elam okuyor, ölüyor mu türemeler böyle? Bir daktili ölüyor türemiyor. Namaz, namaz mutlaka namaz diren direme miraj, namaz zikrullah, ya, namaz huzü miraj demek Peygamberin namazı demek böyle bak. Namaz, otur, yani. sayacak kadar sahabeler var ya bu böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, er rahim Maliki Yevmiddin, İyyâken na'bud ve İyyâken nesta'in. Şimdi bu adam, namaz olmuyor muhtemelen ama, bazen bir namaz duruyorum, yani sünnette, daha sübhane ki bitmeden, bakıyorum, öbürü rüküye gitmiş benim Size okudun Fatih'e okunmasın müstüreği. Evet mi? Hızlı okuyorum. Olmaz ki ama. Niye hızlı okursun müterremde? Namazdasın, Allah huzurundasın. Dur da biraz böyle. <Gülüyor> Egem yani Aleyhisselam dedi ki, miracı vardığı gece 6. sema gökyüzünde müslühler seninle buluştuğundur. Müslühler seninle. Görüşüller tabii, hasil giderler. İki peygamber, bir ruh halinde, bir ruh beden halinde. <gülüyor> Ona fark etmiyor. Dedi ki, Musa Aleyhisselam, Kardeşim Muhammed'i, Sen demişin ki, Ümmet'in ulaması, Benim sana peygamber gibidir. kendi bin İsrail. Keframı. Benzetmeli. Ve ben de dedim ya Muhammed? Hani, sen ümmet alimleri, İlim alimleri bir insanın peygamberleri gibi dedim böyle bir şey. Dedim bu kardeşimiz Ama nasıl olur diyor. Nasıl olur diyor. Senin alimlerin nasıl olur benim peygamberlerin gibi olabilir. Buna bir bir senin bir dayanan, kaynağı bir şey var mı? Buna bir örneğin. Yalnız şey arşa baktı muhteremler. o bir ruh çağır, ruh. Daha dünyaya gelmemiş ruh. Kim? Haliman'ın gazali muhteremden. Onun ruhunu çağırdı, çağırdı. Adım Muhammed'in abi böyle. Daha dünyaya gelmedi. İsmet takılmadı daha. Ama ismi belirli muhtemelen. Ya Muhammed talihine. Muhammed gel buraya. Hemen geldi. Dedi ki işte bu benim ülemamda e biri olacak bu benden sonra. Sor bak ya buna soracağını. Hadi bunu sordu. İsmin ne? Başta saymaya. Muhammed, bin İsmail, bin Mubim, yani babası, dedesi dedi. O ne sayıyor böyle? Soylu sayı böyle. O seferim güldü. Dedi ki ben sana babanın ismini sordum. Ya Muhammed dedi bak. Senin yeri getirin ulema alemin. Baksa nasıl uzatıyor işte dedi böyle. böyle. Böyle ismini sordum. O dedi ona sayı dedi. Sesim bana sayıdı böyle. Bu dedi enbiya gibi olacak bu şekilde. Efendim dedi ki Yağmur ona sorma bak. O çarpıştı bakalım. Sordu. Niye böyle yaptın diye uzattın Bu kadar baş etmedim. Ah ya şey, ah, böyle. Bir خاتemül enbiya, bir kelimullah, iki peygamber, iki büyük ulusun peygamber, Bir خاتemül kelimullah. İki peygamber huzurundayım burada böyle. böyle. Beni buraya çağırdınız. Burada biraz daha fazla kalayım. Sizin feyiz alayım diye böyle. Burada kalayım diye dedim uzattım bu işi böyle diyor. Süleyman aleyhisselam'a Şimdi İmam Gazze ile, peki Ya Musa diyor, aleyhisselam, Sonra Rabbim soru Tur-i Sinada, elindeki nedir? Kale-i Asay. Bu Asay diyebilir, yeter de bu kadar böyle. Niye uzattın? Etelik küme falan uzattın bu kadar böyle diyor. Tur-i Sinada, Rabbim sana sordu. Ya Musa nedir elindeki sahildeki, sahildeki? Sen asaydı Asay dedim, yeter de bu kadar böyle. Ne uzattın? Allah huzuruna emrede. O da fazla kamış bile yaptın demekten Nemeki bak mıdır hemler? Hazımın gazali iki peygamberin yanında biraz daha kalayım diye ismesi yetinmiyor bana. Böyle sayi sayi mesafe kalayım diye. Bir de ne yapalım? Namazda Allah'ın ceciğim hıdır hem İşimizi bırakmış mıdır i̇şte yemek bulasından kıtmışız, oradan kesmişiz, buna işimizi bırakmışız, uykudan kalkmışız. Eğer dilen 60 olmuşsun namaza durabilmüşüz, ne yapalım? Acele etmeyelim müteahhenden. Namaza sıkılmayalım müteahhenden. Huzur bulan namaza böyle. Allah bir gözetiyor müteahhenden, bilmez diyor buraya böyle. Bu iş ne gerekiyor? Kralte yavaş okumak müteahhenden. Subhanekallahümme ve bihamdik ve tevarekesmük <Sessizlik> ve teala cendük. Geliyor ilahega <gülüyor> rük. Sonra Olmuyor vallahi sen. Billah'ın yeminine bakmıyorum. Olmuyor sen, olmuyor. Orada kalıyor mu terne? gibi orada kalıyor mu sen? Olmuyor benim. Çıkmıyor bu aşağı. Tamamdır böyle ya. Eğer ki billah diyordum Allah şiorum ama. Emin Allah'a vallahi hellediyorum. Olması böyle der. Önce kıraatte yavaşmış, yavaşmayın. Kıraatte yavaş. Kullu Allah Allahü Cemal yavaş mu tekrat eder Allah. Ettiği ya teşviyata yavaşını oturur. Bu gerekli şart var bende. böyle kuran kelimesinde Semillah, vere dilü Kur'anı tertilah. Bakın tekrar versin Allah'ta emre diyor, vere dilü Kur'anı tertilah. Konuğu tertile tertim Harfa bir kelime kelime yavaş okumtalar biler biler. Acil ama okumtalar biler biler. Namaz kamuluslu ne olur mu? namaz huşu olur. Olusanmaz ne olur? Bunu var barın bir alan belirirse vazgeçerler. Üryan elemse bile veykümün salah namazı kırmadan. Namazı kır. Akşamı 45'te ayet kereme. Evvela, lütfü, Kur'an oku anlamına geliyor. Ondan sonra buyuruyor. Ve ekimiz salate namazı kıl. Beşverik namazı kılmadı İnne salate muhakkak gibi namaz. O güzel namaz. Güzel namaz ne yapar? Tenha insana men eder. Önüne engeller. Mane olur ona. Neden? Anni fahşayı vel münker. Namaz bir kalkın oluyor, bir kale oluyor mütevelli, kişiyi koruyor, dünyada hiç yok, koruyor? dünyada Koruyor sana bela. Den a, nehye diye, men diye, oluyor, engel oluyor önüne geçiyor mütevallide. Huşiat münkirat diye veriyor mütevallide. Yani şevit olanlar şeyler münkirat gazap olmada geldi mütevallide. Namaz kılan kişi, eğer namaz huşıyla kılmışsa bir şeyle harama bakamaz bizim mütevalla. Harama bakan var Giden namazların namazdan mutlaka bir şey alır? Alır Bir Elmanın tadı var, muzun tadı var, çayın, denilmiş çayın tadı var, dondurmanın tadı var değil mi, Uykun tadı var. Uyku da tatlı var, Uykun tadı var. Namaz yok mu da namazın? Var, vallalar muhteremler. En yani tatlı namaz muhteremler. Öyle bir evlullahın biri. Ah namaz kıvam, ah diyor. Bir de bunun tadını tat bakalım diyor manda. Tat bakalım namazını. Ne zaman tatılır? Eğer namaz huşur olursa. Huşur olsa böyle. Allah huzurunda bilinciyle, Allah korkusuyla bile muhteremiz böyle. Kişi tağınten okur, acil etmez, büküresi yaparsa, ki namazın fiyatı muhteremiz var. Hele günümüzde muhteremiz, günümüzde, her insanın akılması şart mıdır? ...günümüzde muhteremler. İş demek ki o masa başında günümüzde. Masa başında. Kan dolaşımı... ...tam dolaşan muhteremde. Eklemler tam çalışan muhteremde. Kaslar çalışan muhteremde. En gülü hareket... ...fis hareketler namazda muhteremde. O kıyamda muhteremde. Kıyamda muhteremde. Rüküda böyle. Yani bir kadın bile muhteremde... ...namazını güzel kılsa acele etmedin ve yavaş böyle kızsa, rükûnü güzel yaparsa, ya rükûde biraz aslında muhtemelen böyle, karın kasları değişiyor <gülüyor> muhtemelen, çalışıyor karın kaslı muhtemelen. Hatta rahim kasları çalışıyor, doğum koyuluşu muhtemelen. Esen her doğum, evde olur muhtemelen. Bir mali evlisi gelirdi, olur muhtemelen. Ama namaz, muhtemelen. namaz kıyınlanların doğumu da zor olur muhtemelen. Mesela yani masa başında Çalışıyorsa, namaza kılmıyorsa doğumu zor muhtemelen böyle. Yani karın kasar çarpma muhtemelen böyle böyle. Hele secde muhtemelen var ya secde böyle. Hele secde. Kullu ne yapıyor? Allah ekber secdeye varıyor muhtemelen der. Ne oluyor secde? Bak kan dolaşımı tam dolaşıyor. Beyne kan gidi muhtemelen böyle. Ama secde secde olursa, Allah ekber kalkarsa o muhtemelen. Mesela bir meyve suyu kutuda de. Kutudan meyve suyu muhtemelen. Çevirdik, çevirdik. Ama muhtemelen değil mi? Yani çevireceğiz. Ya duracak. Sözü muhtemelen böyle böyle. Biz secdeye vardım. Allah Allah'a kadar Allah koydu bir böylece. Ne yapıyor? Beyine mıhtemelen? Beyine kılca damardan kan gidiyor. Kıldan ince damarına mıhtemelen. İçinde boşu bir kan gidecek. Kan gidecek böyle. Kolay gitmiyor be, beynine mıhtemelen böyle. Yalan basa başla oturuyor. Hareketsiz. Herkesin başı ağrı mıhtemelen Beyinler çalışıyor muhteremde. Gerçekler duruyor beyinler muhteremde. Göze gitmiyor böyle. Zaten. Göz zamana gitmiyor böyle kalmı. Secde muhteremde böyle. Allah'a ve secdeye varınca her secdeye olsun beyne kalmı mıhteremde böyle. Sonra tek secde olmuyor muhteremde Birden kalkarsa olmuyor böyle. Secdeye gidiyor. Allah'a ve oturuyor. İlk de muhteremde böyle. Şimdi bir çalkıladı, indi. Çevirdi, tekrar bir çalkılma tam. Yani salı açısından muhteremler, siyah açısından namaz farklı muhteremler. Böyle. Demek ki bir insan namazını huşuyla kılarsa, huzurla kılarsa, yani Allah zorluğu bile kılarsa, aklına dünyadan bir şey takılı zamanları hemen bırakır, hemen kendi namazına verirse, aklına böyle, aklı bir şey gelince onu durmama gerekir zaten. Onu işlenmeye gerek yok. Hemen bırakıp onu kendine gelip namaz sekiz kişi kılarsa. Namaz o dünyada haramdan, fuhuştan koruyor muhtemelen derler. Namaz kılan, gerçek namazdan biri kadın biri kız, başlarca gelmez muhtemelen. Beyle. Açamaz başını, Allah'tan korkar mı, fitredir muhtemelen derler. Namaz aldığı feyiz, tatlı, ruhsal, zevk, onu aşar muhtemelen derler. Evet. Çevreyi aşar, ne işini aşar böyle. Kimde deşin der muhterem der. Örtel başı muhterem böyle. Kimse namaz kaleye muhterem böyle. Yüz haramdan kurur, dilini yalandan kurur. Her türlü haramdan kur muhterem der. E, namazını kılıverin diyor. Oturuyor televizyon başında. Marçel bir muhterem der ya. Bir buçuk iki saat muhterem der. Ön hazırlığı var, şunları, bunlar var böylece. Nasıl sevdiğin başı? Bir gün, azıca şey giderken, kışın da havada, yağış yoktan böyle. Bakın bir kahve içi dolu, dışı dolu, alttan hep bir bakıyorlar, içeride böyle. böyle. Herkes dikmişler, kafası da böyle, içeriye bakıyorlar böyle. O zaman da şimdiye çıkmış televizyon muhtemelen her yere Ancak kahvede vardı televizyon muhtemelen, herkese böyle, Herkes böyle bakıyorlar, hareket ettim. Abim ne var bu kavide herkül ışığa şey bakıyor mu gösterenler? Orada iki kadın geçiyordu, bir de kültürü vardı. Bir kadın bir çocuğuna, var. O değil, da orada değil, Ona girdi böyle, çar daynidi böyle. Şöyle gitti, dayıştı dik bir kapası mıdır? Ben bakıyorum adamlar. Tuttuysun, dayı dayı diyor, Duymadım ortak, duymadım ortak Dayı dayı diyemem belli. Bak ne var işte muhtemeler, terimden maş mı gösterin bak, maş gösterin bence. Maş mı bir Evliya sormuştu Evliya'ya, ''Senin demişlerim kimsenin müşridin, kimsenin müşridin?'' Yani senin bu bu şekilde, tam kâdın sen, kimsenin müşridin?'' demiş bu sana, ''Benim müşridin bir kedi?'' demiş, ''Kedi!'' ''Benim demiş, hocam müşridin bir O da bir kediden müşrid, ve ondan ders aldım. Ben kediden ders aldım, ondan ben bu makam böyle geldim bu şekilde. Peki nasıl oldu bu? Bir günde oturur kendi evde diyor, odada diyor. Eski afşaya gördüler. Tabrakları böylece. Baktım dedi, bir küçük fare atlı çıktı. Kedi mi vardı dedi. Hem ki atlı üzerine yakalayamadı. Fare bir deliğe girdi dedi böyle böyle. Fare deliğe girdi ama dedi. Kediye baktı dedi. Kedi oturuyor dedi, deliğin başına da böyle, böyle. Tam böyle de, sanki dedi, sanki kedi eğitilmiş yıllarca şey böyle böyle. Öyle yapmaya yatırırdı böyle. Başını dikti, kalkanı dikti O şekilde böyle böyle gözünü oraya nokta böyle böyle. Kedi di, hiç biri bakmadan bedir, diğimli deli di bedir, diğimli bedir böyle Birine bakmadan bakmada böyle. Yani çıkarı kulsam yakacak biri ben bu böyle. Ben di, kedi di fareye baktım, ben ben de, kediye baktım, baktım, iyi bir tanımam diye. Dedi ki nefsinin, ey nefsinin, ey nefsim de ben diyorlar. Başı kekiye bak, hayvana bakın biri yap. Nasıl kediye, o fareye bekliyor, o gözünü dikmiş oraya böyle, bir bakmıyor muhtemelen böyle. Eğer ben diyor namazı böyle namazını kılabilirsem, ne muhtemelen muhtemelen böyle. böyle muhtemelen. Namaz muhtemelen der, kişi namaz dünyada böyle koruduğu gibi haramda münkür attın, kabreye girince de namaz hemen girer muhtemelen. Başarı giriyor muhtemelen, başına giriyor, başına muhtemelen. İşte namaz bizimki böyle, namaz muhtemelen. Kabreye girildi, tabii kimse kalmıyor muhtemelen der. Kalsın da farisi yok ama. Biri demiş ki, bir ehli ülemaya, ilim sahibine, demiş ki, hocam ben çok korkuyorum kabrine yalnız kalmaktan. Demi, benim malım çok diyor bana Bir para ayırsam, bazı etsem, benim başta de geceymiş, beklesen beni gece. Kabrine bekçileri beni demişler, de. adamlar. Bana faalisi olur mu? <Gülüyor> Karam çok diyor böyle. Adamı tutayan parayla etesin beni gece günü tutsunlar. Gece günü de böyle. Paris'te olur mu? Olmaz. olmaz. Neden hocam olmaz? Hocam gülüyor. Sen diye rüya görüyor musun? Görüyorum. Bazen diye rüya korkuyor musun? Korkuyorum diyor. Peki sen korku rüya gördün diyor. Bir azgın bir köpek, bir canavar sana saldırıyor. Seni kovalıyor diyor. Korkuyorsun sen diye böyle diyor. Ondan yanında hanım yatıyor yanın onun başında. Onun zaman oluyor mu? Olmuyor. Yansım, Olmuyor tabi böyle. Öyle mezar, kabir muhteremler. Muhteremler, Mevlam öyle Kudüs Aykın Mevlam muhteremler bazen bir kabre iki kişi, üç kişi gömülü muhterem. Zamanla tabii. Ardından yüzyıllar geçer unutur mezarı oldu. On kişi gömülü, yedi kişi gömülü bir mezara bazen. Bir mezara, böyle. mezara bir mezar. Yine sormuş şey ülemana birine demişler ki, hocam demişler ben Aynı mezarda iki kişi, üç kişi yatıyor, beş kişi yatıyor. Bunların vaatı çok insan. Allah doğrusu salih insan. Bahçe günahkar. E bu kabir ya cennetin bir bahçe oluyor, cehennet çıkın oluyor. Peki ne olacak şimdi bu kabir? Farklı insanlar, zıp insan birbirine. Aynı şey bu sebepselerimler. Senin diye, hanımın diye, rüyada de güzel rüya görüyor bazen var. Haramın de salihe kadındır, başı örtülü, tek saçını göstermez, Allah'tan korkar, namazını kılar, hızını yapar. Haramın salihe kadın olabilir diyor, o de güzel rüya görür diyor. Aynı takısın böyle, böyle Aynı yasıtasınız, aynı örtü altlısınız. Haramın de güzel rüya görür diyor böyle. Sen de kötü rüya görürsün diyor. Oluyor böyle bir şey? Oluyor mu? Bu bu Allah her de şey kadri muhtemelen hakkı oldu. Allah cevap, ona kurmalı muhtemelen Allah muhtemelen. Allah'ın nasıl işe geçtiği işlemi, Allah'ın işe muhtemelen. Nehli âzâr İşte insan mezara girince, kıldığı namazda, nasıl kılmışsa, öyle geliyor bu türenle. Nasıl kılmışsa böyle. Aşk ile kılmış, meşk ile kılmış, Allah diye kılmış, azile etmemiş bu sene evvel. okumuş böyle, huzur namazı kılmışsa, Oh, muhterem namazını mı İnsan şeklinde duran verme. Bu şeklinde. herkes tabi dağıldı gitti, tek başına kaldı. En zor o muhterem, en zor öyle. Ruh ölümsüz görüyor muhteremler? Ruh'a toprağa engel olmuyor, duvara engel olmuyor muhterem böyle böyle. Bidenleri görüyor, her şeylerini işitiyor muhterem böyle onları işi onların böylece kendine bakıyor, bedene bakıyor ruh. O da ölmüş, kefene sarılmış, pamukla konmuş müterimler, gürsi sefilmiş, yatıyor mezarda. Ben de mi öldüm müterimler? Tahta dizim üzerinde, üzer örtülü. Ben de mi öldüm? Yalnız kaldım müterimler. Yeni bir alem, yeni bir alem. Ben de mi öldüm derken? O anda işte namazı güzel işte namazı geliyor müterimler. Nurşeyh de verdi. Uruci gelip mi gelim onları da neşe. Ve Mahşerde üzerine gölge olacak namazını muhteremler, güneşten böyle. Ve Allah'ın izniyle bunlara cehennem olmayacak mıdır muhteremler? Neden? Bu yüzeyde muhteremler, Hazreti Tabaran'a da, El-Masuhu'nun bir azıcık diyen kıyafet. Bunun özeti inşallah muhteremler bunu. Allah kulunu evlâ kıyamet günü mahşerde hesaba, Namazı çekecek muhtereminler. İlk muhasebe hesaba çekilme mahşerde imandan sonra ama. İman yoksa ona bizim yok, tarifi yok ama yani böyle. Yani sevabı yok muhtereminle böyle. Sevabı yok muhtereminler. İmandan sonra imanı varsa kişinin ilk muhasebe hesaba çekilme mahşerde namazdan başlayacak. Fehim salat salat lehüs sahir <gülüyor> ameli. Elginir çağından ölünceye kadar muhteremler geçen zaman içerisinde ilk namazdan başlayacak bunların her namazı teker teker sorguya şekil muhterem bu şekilde. Yalnız şu da var muhteremler Allah zilal ve mele hepsini bildiği için Allah kulumu da zolam muhterem böyle böyle. Zol muhterem böyle. Doğruca hıslaben yesir al muhterem böyle. İnçak kutlamıyor muhterem böyle. Hisa ben Çok kolay bir şekilde mevlam. Mevla Rabbim bilim muhtemelen der. Kul olmayacak mevlam. Bak sen sabah namazına kalktın. O kısa gecelerde uygunu terk ettin. Kışın yatağını terk ettiğin, Ayağa kalktın. Abletin aldın. Bak hemen seyahat başlıyor muhtemelen. Der. Namaz kılmadan niyet yatağında kalkarken seyahat başlıyor. Başlıyor ama tuvalete gidiyor, gitsin adamın silahı var böyle. Çünkü niyetin ama ateşin var bayağı. Ateş almaya başlıyor, gülalda ne gülüş, yapışır bunu bulaştırma belli belli. Her biri bu ne belli. Ateş alma başladı, elini yıkadı, ağzını yıkadı, burnu yıkadı, yüz hepsi mutlak ayrı böyle belli. Ele silah konuyor, konuyor, konuyor, konuyor belli. Sen konuyorsun koşuyorsun belli. Sen diyor namaza müsterim, namaz müsterimler, namaz, namaz, namaz İlk tek bir iftira, farz yi farzı hac gibi yapmış efendim. ekber. Ne kadar canlı almışsa o kadar bir nurdan gibi sahip Nereye bakarsan bağ olur dedim böyle kişi başı iyi bakar Daha derininde olur yani. Bu da almış olur yani. koy, şibale'yi koy, en besmeleyi, fatihi, zam Rükü, rükü teşbihatını, secde teşbihatını, etiyatı et, et, hepsini koy, koy koy koy muhtemelen böyle, sürekli farzlı muhtemelen ben. Öyle vakti, öyle maddaki kılmış, onun rekat muhtemelen ben, 10 rekat. On rükü, 20 secde, 20 secde muhtemelen ben ya. Bütün bunlar böyle konu konuyor, ama ne olur muhtemelen böyle kişi bakıyor muhtemelen ben, bakıyor Allah Allah muhtemelen. Ummadı bu kadar var bu kadar muhtemelen Umadı bu kadar muhtemelen. Bakıyor bak kişi verir Allah Kişinin nerede gözü şaşlı mı deme şaşıyor bu şekilde ver Allah mülah. Yani bu kadar bir an bakayım ne aşkını bu kadar şey yapıyor hep kara mı deme şey yapıyor Şeyin salihat salih ameliye. Eğer namazı tamılsa sade bir şey böyle namaz kabul olmuş alda katında tamılsa diğer amelleri de muhtelemen koluş muhtemel. Neden? Çünkü günah dengesi etkili namazdır etkiliyor muhtemelen böyle, etkiliyor muhtemelen böyle. bir dikkat yılda bir, haç-demir de bir muhtemelen böyle. Namaz günde beş defa muhtemelen günde beş defa muhtemelen böyle. Günde beş defa namaz kılmış, kırk rekat namaz kılıyor, kırk rekat muhtemelen Kırk rükü, seksen, seksen böyle. ihtiyat, o kadar muhtemelen Bütün bunlar koyunca, o kadar sıvaki böylece, Artık bunun sevap dengesi, meydan ayrıca ağrı basıyor. Gelir hafif geçiyor. Ya günah varsa bile etkilemiyor musun? Benim? Etkilemiyor mu öyle? Sevap ağrı basmıyor. Hatta kul hakkı üzerine varsa bile ne olacak? Bunun sevabını verilecek ama sevabı çok. ağır zengini. Öyle adam zengin bir adam. Adam çok zengin. Bir şey almayacak bir, bir şey böyle. Ona kolay ama adam bakaması bir kısa atayım inşallah, aklıma gelişti. Ne 50 yıl önce muhteremler, bir köye sohbet ekledim orada. Ev sohbetine, bir köyde, 50 yıl önce. Aman tabii, aradım var, böyle böyle. Yeren gidiyoruz o zaman köylere, köye gittik orada. Büyük bir köymüştü, büyük cimiyet olmuş orada. Biri dikkatimi çekti böyle köyde. Herhalde buraya, yabancı buraya gelmiş. E, Küya hakkında olmadığı öyle bir bana bir gözlem verdi hareketleri, giyimi, kuşan hareketleri falan böylece. Fakat hep dinledi ben konuşacağı böyle. Yaklaşışı hep ben dinledi böyle. böyle. bundan sonra, sonra, sonra, sonra oturur biraz o zaman anlatı kendisine mütevelli böyle. Unutmuyor mütevalliler. Yani dün gibi şu anda gözüm önünde. Tabii, ölmüştür yaşlı zaman baykinişte alamet edesin. Bu o keda doğmuş mütevalliler. İlk okudu okumuş, sahipmiş kasa böyle, orta lise oldukken memur olmuş Ankara'da. Bakanlıta üst makamaya gelmiş bayağı böyle. Tabi ona gel bir hanlı erlermiş, Arama, ta, o da memur, memura yani açı saçık, ikisi namaz yok mu temeller? bilmiyorlar, namaz bilmiyorlar. O dönemde böyle insanlık üstü gördüğü böyle insanlık kendine böyle. Yani nama ihtiyacı yok, haşa, Allah ihtiyacı sanki böyle. Yani ölüm bunların sanki gelmeyecek muhtemelen ölüm Ölümü unuturum böyle böyle. Kendilerine bunlar, imtiyazı görenler sınıf o dönemde böyle. Üstün görenler kendilerine böyle. Müslümanlar yukarıdan bakanlardır, tepeden bakanlardı bunlar böyle. Sonra emekli olunca, diyor hanımına, ah benim baba yurdumda diyor, bir ev var böyle diye. Ankağın vası diyor, dedi, sıkıcı biraz diyor, ağır diyor. Gidelim diyor köye diyor. İyi bir tamir edelim diyor. Orada kalmaz mı diyor. Hanım da kabul ediyor. Köye geliyorlar ortalığında. Köye yerleşiyorlar böyle. Tabii nereye gidecek? Köyde gidecek bir böyle. Bir köy kahvesi var caminin yanında. Oraya geliyor ama namaz yok derler böyle. Arası da tabii biraz bilinçli Müslümanlar köyde bilinçli Müslümanlar müdür ve bak ya sen de İnsansın, sen de öleceksin bak. Sen o tabuta bineceksin. Sen de o kefeni giyeceksin bak. Sen bak mezara gireceksin. Yani müdür koraya geçmiyor öyle böyle. Adam namaz soracak. Gel namaz kıl deyince, artık bir gün müdür ağzını bozuyor. Canım, öyle sen ne var diyor. birinin tabuta diyor, beni geldirirseniz köyde diyor böyle. Adam seni üzerinde, omuzuna duyuyor. Beni geldirirseniz benim köyde böyle böyle. Gel tabuta bile böyle. diyor böyle. Kimin bir ağızlı hacı, onu gördüm böyle, kötü ağırlığına kişi böylece, bunu ağırlığına gidiyor muhteremden, ağırlığına gidiyor. İlk yas şimdi, çıkmadan cemaat, hoca da duruyor, mirabda, cemaat bir dakika durun diyor, bak. Bugün diyor, o müdür diyor, bize böyle söyledi mi, söyle diyor. Yarın sabah inşallah diyor. Yarın sabah inşallah diyor, namazdan çıkarken diyor, kimse kalkmasın böyle diyor. Hoca diyor, sarılıklı cübeli diyor, Alın tabutu diyor. Buna tekbir ettik, onun önüne gidelim diyor. Kuyum tabi yere, müdür bey, benim de seni geziyorum diyelim bakalım diyelim böyle diyor. Gidim desin, benim de seni geziyorum de bakalım diyelim diyor. Tamam mı tamam, sizi kışık köyde. Diyelim. O anın, hacı, Allah'a maddesi, o da öldü. Samadıklı kılır muhteremler, hoca sarıklı, cübbeli, önde. arkada da boş tabut almışlar, akadıklı cemaat. Tekbir başlıyorlar. Allah Ekber, Allah Ekber diye tekbir e. Her bak Allah ne oldu, özel mi oldu, kazan mı oldu acaba, ne oldu? Yerde bak bakıyorlar. Derken bunların sokana yaklaştığında gelir bir bahçe içindeymiş Bunların tam bahçeye girerken hanım uyanıyor. Uyuyor tabii ki. Bakıyor bir tekbir sesi, gür ses tabi, ses geliyor, hepsi bağırıyorlar. Kalkıp camdan bakıyor. Ah tamut. Tabutu görünce, çok olmuştu, konuşurum, konuşurum, tükürüyor böyle, konuşurum, kalk kalk kalk kalk, yok kalk kalk kalk, ne oldu tabut tabut tabut, nükağın kalp tabut, konuşurum, konuşurum yani. Hemen kalkıyor Mus'a'nın böyle, bir kalktım baktım diyor, tabutu görünce aklıma geldi diyor, sözü aklıma gelir benim böyle. Yani beni gezdirecek, aklıma gelir diyor. Yani şaka olduğunu anladım, Bunu gerçek olduğunu bildim anladım, anladım diyor, Yemin ediyorum dedi, dedi ki, vallahi billahi dedi muhteremler, tabutu de görünce korktum dedi muhterem dedi. Korktum dedi. Tabutu de elimine koyuyorlar, açtık kapıhanı, müdür bey, lütfen bin de, şey mi gelirler mi? O şeklinde. Tamam dedi, tamam, tamam, tamam, namaza başlayamadım, başlayamadım, tamam, başlayamadım, tamam, başlayamadım, öyle namaza başlayamadım, başlayamadım. Başlayamadım. İşte muhtemelenler, gafiller muhtemelenler, bunu bizler muhtemelenler, işte muhtemelenler, bakın. Bak, bak muhtemelenler, tabutu görünce, yemin vallahi billahi de korktumdur muhtemelenlerle. Yani şaka ol, bilmemek korktumdur muhtemelenler. Yani tabutu şaka yok muhtemelenler. Kişi, bütün bedenin sorulu muhtemelen, şişbulak muhtemelenler. Yatı insan teneşire, yıkanıyor muhtemelenler. Bunları görüyor musunuz? Yağ ya, görüyor mesela. Bakıyor da görüyor hatalarını. Suyla kendini sarılıyor. Hele kefene sarıldığı zamanlar kişi çok uluyor, uluyor mesela. Kokunuyor Davut konuyor. İşte mütehem cemaatimiz inşallah taala böyle namazımıza önem verelim mütehemler. Eğer bir şeyi önemsersek On edin muhtemelen böyle. Mesela bir bekliyoruz. hanım mesela hastanede doğum hastanesinde. Bir iş yerindeyiz ama hanım doğum hastanesinde. E biraz da tehlikeli de öyle dedi doktorlar. Kişi ne yapar mısın değil mi? Kişi ne Dairede işine çalışırken böyle böyle hep aklı telefonda muhtemelen. Telefonu çaldır, çaldır, çaldır. Hep aklı olur muhtemelen böyle. Hatta bana konuşturan dalar bile benden. Yine konuşur ama aklını muhtemelen böyle. Bak, bak mıhtemelen. Neden? onu önemsediği şey işimiz önemsediği Önemliserdiği işim böyle. Eğer bizden namayı önemsersek muhteremler, inşallah oraya herkese muhteremler. Rahat edeceklerim inşallah namayı bir kalama nasip etsin Şimdi inşallah azı cemaatin yapalım. Bir ömrü yapalım. Inşallah. Ömrü inşallah yapalım inşallah. Oturduğumuz yerde elhamdülillah böyle. Bir ömür inşallah muhteremle böyle. İki rekat işe kalmak. İdlatan-ı Fatiha.